Merhabalar 94 94.9 Açık Radyo'da bir Sinefli programında daha birlikteyiz canlı yayında ben Yeşim Burul Programımıza haftanın yeni filmlerinden babamın kanatlarının müzikleriyle başladık Çünkü bugün canlı yayında konuğumuz babamın Kanatlarını yönetmeni Kıvan Sezer hoş geldiniz Hoş bulduk Evet, e, bugün uzun uzun filmi konuşacağız ama ona geçmeden önce her hafta olduğu gibi öncelikle sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Zeynep ve Barış da çok teşekkür ediyoruz. E, Evet tekrar e, hoş geldiniz. E, babamın Kanatları Karlova Varit'e başlayan e, festival yolculuğuna Türkiye'de de e, devam etti. Adana ve e, Antalya'da aldığı ödüllerle daha sonra diğer festivallerde de gösterip ödüller almaya devam ediyor bir taraftan ama nihayetinde... Ee, uzun bekleyiş sona eriyor. Bugün itibariyle vizyona da giriyor. Daha geniş e, çapta izleyicilerle buluşma imkanı kavuşacak. Bu senin en konuşulan filmlerinden biri oldu. Ee, babamın Kanatları e, hem konusu itibariyle çok güncel bir meseleyi ele alması açısından. Türkiye'nin e, en önemli konularından biri. Hepimizin hayatının neredeyse artık hele İstanbul gibi büyük metropollerde. Ama ben aynı şeyin birazcık Anadolu'da da e, yaygın olduğunu düşünüyorum. İnşaat sektörü ve inşaat sektörünün emekçilerinin e, hikayesini anlatıyor. E, ben öncelikle şeyi sorarak başlamak istiyorum. Böyle bir hikaye e, ilk olarak nereden çıktı? Ve sonrasında filmi izleyince e, dinleyicilerimiz de anlayacaklar ki... ...çok ciddi bir ön çalışma yapılmış yani o dünyayı çok iyi çalışmışsınız. Bütün o süreç nasıl gelişti bir onu sorayım önce. Şimdi ben öncelikle şeyi söylemek istiyorum. Bugün daha bir haber çıktı. İşte Muğla'da bir inşaatta bir üniversite öğrencisi çalışırken hayatını kaybetmiş. Ben bundan altı yıl önce 2010 yılında bir gazete haberi e, okumuştum. Ömer Çetin adında bir gencin üniversite öğrencisinin. ...İstanbul'da bir okul inşaatında çalışırken... ...hayatını kaybettiği, harçlığını çıkarmak için... Ee, ...bu haberi okuduktan sonra... ...bu beni çok etkilemişti... ...ve acaba neden böyle oluyor diye... ...düşünmeye ve araştırmaya başladım... ...sonra gördüm ki... ...ülkemizde günde en az 3 işçi... ...hayatını kaybediyor... ...çalışırken ve önlenebilir kazalarda... ...dünyada 3. ve... ...Avrupa'da da 1. olduğumuzu öğrendim... ...işçi ölümleri konusunda... ...dolayısıyla... Benim açımdan bu ölümlerin arkasında ne var neden bu insanlar ölüyor sorusu yavaş yavaş şeye evrildi bununla ilgili bir film yapabilir miyim evrildi ama ilk başlarda tabii ki bir tedirginlik vardı üstümde yani bir güvensizlik vardı çünkü böyle bir konuyu ele alacağım ve ben bir inşaat işçisi değilim ve ilk filmimi çekeceğim daha henüz bir sinemacı da değilim daha henüz tam anlamıyla bir yönetmen de değilim. Dolayısıyla bu bunu yapacak kişi ben miyim acaba, bu bana mı kaldı gibi bir güvensizliğim vardı ilk başta. Fakat sonra yavaş yavaş inşaatlara gidip o insanlarla konuştukça gördüm ki çok hikayelerimiz bir tarafıyla benziyor. Diğer yönüyle anlatılan hikayeler, tanıştığım insanlar, gördüğüm ortam, çalışılan ortamlar, inşaatlar, konteynerler bunların hepsi çok sinematografik de geldi. Ve burada bir film çekmek bir aynı zamanda bir yönetmen gözüyle de beni kendine çekmeye başladı ve 2012 yılından itibaren senaryoyu yazmaya başladım. O ara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, Sinema Akademisi'nde dersleri takip ediyordum. Ve Özcan Alper'in atölyesi vardı. Ve o atölyede şeyi konuşuyorduk. Yani gerçeklik, realite ve bundan bir film yapma meselesi üzerine. Ben de bu ...böyle bir projem olduğunu söyledim. Ondan sonra o proje üzerinde gerçekten... ...benim ilk yazdığım haliyle... ...ana karakter... inşaatta çalışan bir üniversite öğrencisiydi. Fakat daha sonra... ...bu e, senaryo geliştirme aşamasında... ...işte İbrahim ve Yusuf karakterlerinin... ...ortaya çıkmasıyla birlikte... ...bir yan karaktere hatta bir tetikleyici olaya... ...dönüştü filmde. Böylelikle... E, ...film kendi... Yani yapısını, şu anki yapısını bulmuş oldu o senaryo yazım sürecinde. Sonra bir üç yıllık yani 2012'den 2015'e kadar üç yıllık bir süreçte senaryoyu geliştirmeye devam ettim. Şantiyelere ziyaret, şantiyeleri ziyaret etmeye. Sonra oradan arkadaşlar edindim. Ee, görüşmeye başladık. Hatta o arkadaşların birçoğu filmde de çalıştı. Ee, ve çok da emekleri vardır, önemli emekleri vardır. Ondan sonra yurt dışından bir senaryo danışmanıyla 2-3 kere Almanya'ya gidip gelip bu projeyi ve yani tam zamanlı olarak bu filmi çekmeye kendimi adadım. Ve tabii ki eş zamanlı olarak da proje için fon bulma, <gülüyor> işte ortak yapım marketleri, Kültür Bakanlığı desteği falan gibi yapım süreçleri de eş zamanlı olarak yürüdü. Hani o konuda da şunu söyleyebilirim. Mesela Türkiye'de bir film yapmak istiyorsanız... ...bakanlıktan destek almanız e, gerekiyor. Yani eğer paranız yoksa cebinizde bakanlıktan destek almalısınız... ...ve bu destek de bu filmi çekmenize yetmiyor. Dolayısıyla başka yerlerden de destek almalısınız. Bunun içinde işte ortak yapım marketleri var. Örneğin 2013 yılında İstanbul Film Festivali'nde... ...Köprü'de Buluşmalar diye bir ortak yapım marketi var. Orada biz ilk defa projeyi ulusal ve uluslararası ölçekteki işte fon yetkililerine, yapımcılara, dağıtımcılara sunduk. Ve ondan sonra işte Almanya'ya gittik benzer bir ortak yapım market için, İtalya'ya gittik, Ermenistan'a gittik. Eee dolayısıyla senaryo aşamasından itibaren hem biraz farklı kültürlerden insanların ve sektör profesyonellerinin geri dönüşlerini aldık, hem filmi buralarda sunduk ve işte o ortak yapım şeylerini zorladık. Fakat bir şekilde e, yani bu konu çok fazla e, o işte insanların da yani Avrupa'dan gelen yapımcıların da e, çok fazla ilgisini çekmedi. E, belki de inanmadılar yani bu kadar böyle bir ortam olabileceğini bilemiyorum. Sonuçta biz bu, bu filmi işte bakanlıktan aldığımız destekle ve bir bir ortak Türkiye'den bir ortak yapımcımız vardı. E, Ali Bayraktar. Onun... E, Onun desteğiyle ve nar filmi şeyiyle çektik. Ve 2015 yılında da işte çekimlerimizi yaptık. Bu dönem Geçen yıl bu dönemler setteydik biz İstanbul Beylikdüzü'nde. Bu soğukta. Bu kadar soğuk soğuktuyduk. <gülüyor> geçen biz işte 10 Kasım'da başlamıştık. İlk 4 hafta e, hava çok güzel gitti şansımıza güneşli gitti. Ondan sonra son hafta bayağı üşüdük. Ama filmin büyük bir kısmını e, şansımız yaver gitti ve iyi havalarda çektik. Beylikdüzü'nde mi çekildi filmin? Evet, ya yani büyük, büyük büyük oranda o, o gördüğünüz şantiye Beylikdüzü'ndeydi. Orada durmuş bir şantiye de çekimleri yaptık. Durmuş şantiye lafı bile kendi içinde zaten çok fazla hem soru işareti hem anlam barındırıyor. Çünkü her yerde inşaat bir taraftan devam ediyor, bir taraftan edemeyenler de var. Yani mevcut ekonomik durumda da edemeyecek olanlar da olacak herhalde Tabii. önümüzdeki günlerde. Tabii. Biz, ee, biz aslında fi, filmi e, ilk önce hani devam eden şantiyelere gittik. Orada çekebilir miyiz falan gibi. Ama daha sonra hem o, yanaşmadı yetkililer hem de biz de daha sonra bunun riskli olacağını düşündük. Ondan, ondan dolayı durmuş bir şantiye aradık. Bulduğumuz şantiye de durmuş bir şantiyede üç yıldır. Ve yani öylesine, yani onun arkasında da dediğiniz gibi bir sürü hikaye var yani. Durmuş ve atıyorum oradan ev alanlar var işte paralarını ödemişler fakat şantiye devam etmiyor. Açlık grevine giren bile olmuş yani onların içinde filan öyle bir durum. Fakat işte bizim açımızdan en azından o şantiyeyi bulanmak filmin görselliği atmosfer açısından iyi oldu. E, filmin hikayesinde e, kısaca aslında çok başlangıçta öğreniyoruz ki İbrahim ellilerinde. Bütün hayatı boyunca inşaat işçiliği ustalığı yapmış hı hı. Ee, bir işçi, e, inşaat işçisi ve hasta olduğunu öğreniyor e, Filmin ana önemli konusal motiflerinden biri de aslında Vanlı bir aileler e, ve Van depreminde de evlerini de kaybetmişler Ee, o da önemli bir e, şey Hani hı hı. ev yapma ve hı hı. evini kaybetme hı hı. E, Arasındaki hı hı. o e, Tezat da çok çarpıcı hı hı. filmde Hani e, Dediğin gibi hani çok büyük paralar vererek e, bu yeni yapılan sitelerde e, ev almaya çalışan. Onlar da böyle böyle hani krediyle harçla borçla almaya çalışan bir takım insanlar var. Onların almaya çalıştığı evleri yapan insanlar var. Ve o insanlar belli koşullar yüzünden kendi evlerini kaybetmiş Hı -hı. durumdalar. Hı -hı. E, ev, evsizlik meselesi e, Hı -hı. çok önemli bir motif hani sürekli etrafında dönüp dolaştığınız. Evet özellikle yani filmde birkaç işte birkaç hakkın ihlali var aslında. Mesela barınma hakkının ihlali var. Mesela çalışma hakkının ihlali var. Yaşam hakkının ihlali var. Sağlık hakkının ihlali var. Çünkü içinde yaşadığımız dönemde içinde yaşadığımız sistemde bunların hiçbirisi hak değil de sanki böyle çalışılmamız ve çok bedel ödememiz gereken şeyler gibi e, algılanıyor. O duruma geldi. Fakat tabii ki yani ev meselesi, konut meselesi e, filmin Çıkış noktalarından bir tanesiydi. Yani nasıl ki işte İbrahim hasta ve işte ölüme doğru giden bir adamsa işte konutlar da yıkılıyor ve depremde vesaire. Ya da işte nasıl Yusuf geleceğe bakıyorsa işte bir şekilde yeni yeni her taraftan özellikle şehirlerin periferlerinde binalar üretiliyor ve orada yeni yeni yaşamlar kuruluyor. ...ben mesela oralara her gittiğimde... işte Esenyurt, Bahçeşehir, Başakşehir... ...Beylikdüzü falan ...buralara her gittiğimde... ...kendimi yani şaşırmaktan ala koyamıyorum ...çünkü yani diyorum ki... ...kim yaşıyor burada insanlar... ...hani kim bu insanlar... ...çünkü yani... ...kimliksizleştiren de bir şey... ...bir taraftan da yani... ...mesela bir şehre baktığınızda dışarıdan... ...örneğin atıyorum Safranbolu'nun... ...tarihi merkezine gittiğinizde... ...şeyi görürsünüz yani mimari olarak... Bunlar demek ki böyle insanlar bir fikir edinirsiniz. Oysa orada kimliksiz müthiş bir kimliksiz ve orta, kimin yaşadığı belli olmayan e, şehirden kopuk uzak bir hayat var. Ancak bu öyle bir pazarlanıyor ki işte size hayallerinizin konutlarını sunuyoruz falan gibi şeylerle aslında bir yalan üzerinden yani insanlarda özellikle orta sınıf borçlanıp işte krediler çekerek... Ya kirada oturacağımıza kendi evimiz olsun, işte boşa kira vermeyelim diye düşünerek. Yani belki de haklılar bilemiyorum. Ve sonuçta böyle bir yaşam kuruluyor. Bu büyük bir çark. Fakat bu çarkın içinde bir de ezilenler var yani. Şimdi o evi alan insanlar şöyle hani içinde yaşadıkları yerin duvarlarına baktığı zaman hani bu duvarları kim yapmış, bunun sıvasını ya da bunun kalıbını kim dökmüş, buradaki kolonu, kirişi Buranın şeyini e, kim yapmış yani emek olarak söylüyorum tabii ki mimarlar mühendisler yapmış e, tasarımını ama e, emek bağlamında yani bunu aslında temel meselem bunu düşündürtebilmekti insanlara. Yani sinemadan çıkan insan kendi evine gittiği zaman kendi evinin duvarlarına baktığı zaman kendi evine baktığı zaman böyle bir his böyle bir ihtimali düşünürse hiç değilse şey diye düşünüyorum yani o yabancılaşmadan bir minik. ...kurtulmak mümkün olabilir diye düşündüm... ...dolayısıyla bu e, ana... ...motiflerden birisi haline geldi... ...film için... ...İbrahim'in hastalığı da keza öyle... ...çünkü orada da bir sigorta e, meselesi var... ...yani bir e, bir türlü... ...işte 40 yıllık bir ustanın bile henüz... E, ...mahallen emekli olabilecek kadar... ...sigortasının olmadığı şeyler var ki... ...bu inşaat işlerinde çoğunluk... E, ...böyle yani uzun yıllar sigortası... ...çalışmışlar... ...belki işte son dönemde daha sık yapılıyor sigortalar doğru... Ama uzun yıllar çalıştıkları için bu konumda çok fazla insan var. Dolayısıyla o da bir Hı -hı. filmi motifi haline gelmiş oldu. Bir taraftan bu şehrin etrafında çeperlerinde ortaya çıkan inşaatlar e, var. Ama bir taraftan aslında şehrin göbeğinde de bu Hı -hı. kentsel dönüşüm e, Hı -hı. şemsiyesi altında... Hı -hı. ...hani eski mahallelerde mütemadiyen binaların böyle hop bir evet. gecede yıkılıp... ...er eskine evet. takır takır çıkmaya başladığını Hı -hı. E, görüyoruz. Hani ben de öyle bir eski mahallede oturuyorum... Dolayısıyla hani herhalde son bir beş senemiz e, mütemadiyen bir e, inşaat sesiyle geçiyor. Evet. Yani, büyük, evet. yani hani şehrin çeperinde yaşayanlar içinde, göbeğinde yaşayanlar Doğru. içinde inşaat sesi hayatımızın, ...müziği haline geldi gibi bir, bir, bir yakıştırma birinden duymuştum... ...çok anlamlı gelmişti bana hakikaten. Hep fonda ne yapıp çalışalım, uyumaya çalışalım... E, ...ya da dinlenmeye çalışalım. Fonda bir hep takada tukada bir çekiç ve bir alet iş makineleri sesi var. Filmde bunu çok yaratıcı kullanıyorsunuz. Hmm. Filmin e, sound çekinde hani o müzik, ses evreninde de müzikle beraber... Hmm. E, Hani bir bölüm var orası çok etkileyici gerçekten Hı -hı. O, o inşaat seslerinin kendi içerisindeki o ritminin getirdiği bir müzik var. Ee, ama biraz şey de yapıyor insanı hmm, düşünmeye de itiyor. Kendi hayatımızda sürekli duyduğumuz sesler olduğu için Hı -hı. o filmin evreniyle kendi kişisel alanlarımız arasındaki o geçiş kendini sağlaması açısından e, biraz hem müzikten hem ses tasarımından da bahsedelim istiyorum. <gülüyor> Tabii ki ama ondan önce şu parantezi açmak isterim. Ben de Bostancı'da oturuyorum. Bostancı'da işte yaklaşık 3 yıl önce taşındık. 3,5 yıl önce falan. Ve taşındığımızda evin arka tarafa bakan apartmanın cephesindeyiz. Oralar hep böyle ağaç ağaçlar vardı. Aa ne güzel manzarası var diye taşındık. Ondan sonra ve anında müteahhitler girdi. ve Bütün ağaçları kesip oralara şimdi şu anda yani 3,5 yıldır... ...inşaat daha bitmedi yani... ...beş altı blok falan yaptılar böyle sıra sıra. Ve... E, ...bu filmi yazarken de... ...benim de kulağımda sürekli inşaat. Hatta yazmadan önce de... ...hani şöyle bir şey de oldu... ...derler ki işte... ...bir yönetmen için... Hani ...ilk önce kendi hikayeni anlat... ...ilk önce kendi sokağından başla derler. E, benim de sokağım hani... inşaat da yani dolayısıyla... ...bu ortaklığı... ...herkes gibi ben de hissediyordum. Yani bu kadar hayatımızın içinde oluşları ve... Doğrudan birebir gözlemliyordum da hatta sohbet de ediyorduk yani çalışanlar, inşaatlı çalışanlarla evimizin önündeki. Dolayısıyla ben onu yani o rahatsız edici tarafını biliyordum ve yani ses tasarımı sırasında konuşurken de şeyle Fatih'le ses tasarımcımla. Yani dedim ki hani inşaat çok rahatsız edici bir şey ama biz bunu bir şekilde bunun içinden bir bir estetik bir şey çıkartmamız lazım ve bunu hani hem ses tasarımı hem de müziği. Yer yer iç içe geçirerek işte yer yer oradaki şeyleri işte o demirleri, o çekiçleri, o çivileri biraz bir müzik enstrümanı gibi kullanarak. Yani hem Bajar'la yaptığımız çalışmada hem Fatih'le yaptığımız çalışmada bu konunun üstüne çok gittik. Çünkü e, o sesin kendisi ham olarak gerçekten rahatsız edici ve zaten sürekli de duyuyoruz. Ve bunu bir filmin içinde biraz daha usturuplu, biraz daha... ...kendi bütünlüğü içinde kullanmak gerekiyordu. Ve böyle bir tasarım yaptık. Yani bu mesela dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de... ...filmin ses tasarımı ve müzik şeyiyle ilgili. Ki zaten hani ses tasarımı ve müzik... ...yer yer çok birbirinin içine giriyor filmde. Dolayısıyla yani ikisinde de... ...hem ses tasarımcının hem müzisyenlerin... ...katkısı vardır. Fakat hani bu müzik şeyini yaparken... ...ikinci bir nokta da şuydu. İbrahim karakteri benim için... Yani çok içe dönük çok ne hissettiğini dillendirmeyen daha kapalı bir karakter ve zaten filmin başında kanser olduğunu öğreniyor. Dolayısıyla biraz müzik aynı zamanda onun iç dünyasını yansıtacak bir nevi o atılmayan çığlığı atacak bir şekilde kullanılmalıydı bence ve Bajar'la bunun çok çalışmasını yaptık. Ee, onu da mesela belirteyim yani Bajar'ın projeye dahil oluşu da hı hı. biraz şöyle gelişti. Yani ben bu filmi yazarken işte evet inşaat sesi duyuyordum ama bir taraftan da sürekli Bajar'ın iki tane albümünü dinliyordum. Ee, ve çok yani sürekli dinliyordum yani böyle loopa almıştım artık. Ondan sonra bir, bir anda böyle bir gün şey geldi aklıma yani böyle onların amele diye bir şarkısı vardır. Tam da bu hikayeyi Kürtçe anlatan bir şarkıdır inşaat işçisini. Ve dedim ki ya bu bu sound hani bizim filmin... İşte inşaat şeyini çok güzel karşılayan rak özellikle. Bana o anda çok yakın geldi ve... Bajar açıdan da aslında ayrıksız bir e, müzik topluluğu. Evet. Yani açık radyo dinleyicileri aşinalar e, Bajar'a. Hani biz de sık sık çalıyoruz. Radyoda fırsat oldukça değişik programlarda ama... Kürtçe rock yapıyor ağırlıklı e, olarak. Hani o açıdan da Türkiye'deki ilklerden biri. İşte o yüzden de benim çok ilgimi çekti. yani Zaten kardeş Türkleri daha önce çok dinliyordum ama... ...Bajar'ın şeyi tarzı özellikle ilgimi çekti. Ve daha sonra Vedat'la buluştuk. İşte böyle böyle film müziklerini yapmasını istedim. Onlar da kabul Yıldırım. ettiler. Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk. Ee, ve işte hem filmin içinde gözükerek... ...hem sonrasında... ...hem öncesinde, sırasında, sonrasında... ...yoğun bir emek verdiler sağ olsunlar. Ve iki festivalden de e, en iyi müzik ödülü aldılar. Çok da hak ederek aldılar. Ve... ...yani benim açımdan da... ...işte saçı tasarım ve müziğin... ...bu filmdeki işlevini... ...onlarla beraber böyle yürüttük. Mesela festival filmi... ...ya da işte sanat filmi tırnak içinde... yani ...bu kategoriye çok katıldığım için değil ama olduğu için söylüyorum. Mesela işte festival filminde müzik olmaz... ...diye böyle bir genel şey var. Nasıl diyeyim yani kanı gibi bir şey... ...yani bu festival... ...bu ana akım değil bunda müzik kullanmayız... ...müziksiz olur falan gibi. Ya ben buna katılmıyorum. Bence... Yani müzik istemeyen bir filmde kullanmamak lazım tabii ki ama e, müzik eğer iyi kullanırsanız aynı zamanda filmi yükselten de bir şey. Doğru kullanıldığı takdirde aynı oyunculuk gibi, hmm. aynı ses tasarımı gibi, aynı mizansen, görüntü, sanat yönetmeni gibi. Ve ben de onun için biraz orada önem verdim yani müziğe de. Evet burada e, filmin e, yani başarı müzikleri filmin... Yani hem o diyejetik ortamında hem de diyejetik olmayan ortamında karşımıza çıkıyor. Hani bizi dört bir taraftan hem gerçekliğiyle filmin içine giriyor ama aynı zamanda o ses evrenini oluşturuyor. Derken o zaman kısa bir müzik arası verelim ve hemen ana temayı dinleyelim. Tamam. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programı devam ediyor. Canlı yayındayız. Babamın Kanatları filmini konuşuyoruz. Yönetmeni Kıvanç Sezer'le. Ana tema müziğini dinledik biraz önce. E, filmin, e, Bajar e, imza atmıştı filmin müziklerine. E, oldukça da yoğun bir çalışma süreci geçirmişsiniz beraber anladığım kadarıyla. Evet, yani yoğun bir çalışma süreciydi. İşte filmi Kasım ayında bitirdik. Ama çekimlerde de zaten geldiler bir... ...sahneleri de vardı yani film içinde de gözüküyorlar. Hoş o, bir sahne, çok hoş evet, bir sahne. Evet, bir rock grubu, bir sokak müzisyeni gibi. Biraz öyle ikisi arasında. Ondan sonra işte beş hafta çekimler sürdü. Sonrasında da filmin kurgusu yaklaşık üç ay sürdü, kaba kurgusu. Ve işte kaba kurguyu beraber izleyip ondan sonra hem ses tısırımı hem müzik... ...böyle defalarca üzerinden gidip işte bazı bazı temalar üzerinden gidip onların çeşitlemeleri yani o konuda tabii ki yani yönet, bir filmin yönetmeni olarak illaki biraz talepkar oluyorsunuz. Yani bir de bunu yapalım, bir de şunu yapalım, bir de bunu yapalım gibi. Dolayısıyla ben de biraz öyle davrandım. Onlar da tabii ki çok şey yaptılar. Hatta mesela şöyle oldu müzik esnasında onlar biraz daha melodinin melodisi Armonisi fazla şeyler, ilk öneriler öyleydi. Ben hep armoniyi biraz daha düşürme taraftarıydım. Hatta Cansu'nun da şöyle bir şey oldu aramızdan. Yani dedi ki başka yerlere müzik yaptığımız zaman onlar daha çok armoniyi arttırın derler. Sen daha çok azaltır, azaltın diyorsun dedi. Ben dedim ki yani bu filmin şeyi o yani o gerçeklik. Biraz önce bahsettiğin sesin ve müziğin bir arada işleyebilmesi için hani gereken şey o öyle hissediyorum. Ve hani orada iyi bir nokta tutturduk beraber. Çünkü hani ben bu da sonuçta ilk filmim ve şeyi de ilk defa deneyimliyorum yani bir film müzisyeniyle bir filmin hani soundtrack müzisyeniyle nasıl şey yapmak gerekir nasıl konuşmak nasıl tartışmak gerekir. Ama o anlamda hani onlar da deneyimli müzisyenler olarak hani çok katkı koydular. Tabii filmin bence hani en e, uzun uzadıya konuşmamız gereken taraflarından biri de oyunculukları, oyuncu kadrosu. İbrahim rolüyle, Menderes Amancılar zaten çok sayıda e, ödülü aldı bu sene, toparladı hepsini son derece hak e, hak ederek e, müthiş bir performans e, sergiliyor. Hani bir taraftan şeyi merak ediyorum. Hani yazarken aklınızda o mu vardı? E, çünkü çok sanki onun için yazılmış gibi e, bir hali var. Ee, ama işte diğer roller Yani hani İbrahim'in filmi olduğu kadar Çünkü Yusuf'un filmi aynı zamanda Yusuf'un hikayesi Ama işte hani Resul de çok ilginç bir karakter ee, Oyuncuları seçerken Nasıl bir süreç oldu ee, Onu da merak ediyorum Şimdi biraz önce Söylediğim gibi film yani ilk daha yazarken Üniversite öğrencisinin hikayesiyken <gülüyor> Pardon Ondan sonraki süreçte İbrahim karakteri doğdu Ve o doğduktan sonra da Yani o karakteri yazdıktan sonra bunu kim oynayabilir Türkiye'de diye düşünüp İbrahim Mendres Samancılar oynayabilir dedim. ve Ona teklif götürdüm. Ondan sonra o da kabul etti. Ve yaklaşık filmin çekimlerinden bir buçuk yıl önce filandı. Bir buçuk ya da iki yıl önce. Dolayısıyla uzun bir süreç geçirdik. Ama bu süreci biraz birbirimizi tanıyarak, birbirimizi tartarak geçirdik. Hatta mesela Van'a gittik beraber karakter. Van'lı olduğu için Van Erciş'e. Oradaki bir okulu ziyaret ettik ve mesela okuldaki öğrencilerle bir resim çalışması yaptık. Bir resim atölyesi gibi. Ve onlardan çoğu zaten babası inşaatta çalışıyordu. Gurbette çalışıyordu. E, babanızı e, çizer misiniz? Ya da hani ailenizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ailenizi çizin falan gibi. Ya da bir mektup çalışması yapmalarını istedik. Hatta şeyde filmde İbrahim'in kızını oynayan Pınar da orada Erciş'te yaşayan bir kız hala orada yaşıyor ve film için özel onu oradan getirttik çünkü çok güzel bir resim yapmıştı ve sonra işte ailelerin orada yaşayan inşaatta çalışan insanların evlerini ziyaret ettik onlarla çay içtik sohbet ettik ve bu gezi hem benim için hem menderes abi için iyi bir şey oldu yani bir zemin oluşturdu daha sonra bu zemin üstünden işte karakterin niteliklerini karakterin yapısını ara ara bir araya gelip tartıştık. Ara ara bir araya gelip başka şeylerden konuştuk. Ve biraz birbirimizi tanıdık aslında. Çünkü ilk filmini çeken bir yönetmen için... ...tabii ki deneyimli bir oyuncuyla çalışmak... ...hem bir avantajdır... ...hem de bir dezavantajdır. Çünkü avantajdır, çünkü onun deneyimini katarsınız. Dezavantajdır çünkü... ...bazen deneyimiyle oyuncular yönetmeni ezmeye çalışabilirler. Dolayısıyla hani ben bütün... Mendes abi tanımadan önce bütün bu şeylerin e, ihtimallerin farkındaydım fakat e, biz onunla daha özel bir ilişki geliştirdik. E, dolayısıyla hani artık sete girdiğimiz zaman kendi içsel süreciyle e, bunu tamamlamış ve Mendes Samancılar'ın role girmişti. Diğer şeyler içinse yani Tanser'le de yine benzer bir şey yaptık. Ona da doğrudan rol teklif ettim. Yani onu da İşte Karadenizli olması konusunda onun biraz çekincesi vardı. Onu ikna ettim filan. Ve o, o da filme güzel bir şey kattı diye düşünüyorum. Bir ton kattı diye düşünüyorum. Yusuf ve Nihal içinse uzun bir audition sürecimiz oldu. 6 aylık. 6 ay boyunca yaklaşık zannediyorum 60 çiftle audition yaptık. Ve auditionları da çift olarak yaptık. Yani... Ee, hiç tanımadığım iki, yani bir kız bir erkek gelip e, oradaki bazı sahneleri oynadılar. Hı hı. Ve Musab ve Kübra da hasper kadar yan yana denk geldiler. Aynı audition gün, gününe denk geldiler ve beraber oynadılar. Ve yani ilk anda aralarında çok iyi bir elektriğin oluştuğunu hissettim zaten. Sonrasında doğaçlama yaptığını istedim ve doğaçlamalarda da e, yetenekli olduklarını gördüm. Ve işte ondan sonraki bir yılda da mesela ara ara onlarla bir araya geldik ve Oradaki sahneler üzerine doğaçlamalar yapmalarını istedim. Hatta farklı sahne alternatifleri yazdım ve onlar üzerinde çalıştık. Aynı zamanda işte onlarda da gözlem yapmalarını istedim. Mesela işte Kübra başörtüsü takıp gezdi bir süre falan. Hani nasıl hissediliyor acaba falan gibi. Ve oralara gidip gözlem yaptı. Arkadaşı dindi oradan. Baya Aslında... metod oyunculuk çalışmalarına da girilmiş. Herhalde. Evet, evet onlarla girdik. Hatta ben ondan çalışmasını da istedim. Böyle bir hafta on gün filan bir iç giyinme ağzasında. Fakat orada başka bir şey vardı. Başka bir yoğunluğu vardı. Onu denk getiremedik. E, fakat hani bütün bunun sürecin sonunda artık iki genç oyuncu ilk filmleri olmasına rağmen ve ilk filmini çeken bir yönetmenle çalışmalarına rağmen onlar da aynı şekilde karakterlerini giymişti. Rahatlardı yani sette. Dolayısıyla e, yani mesela ödül anlamında konuşacaksak tabii ki Mendeles abinin Ödüllerine çok sevindim Ama özellikle Musab ve Kübra'nın ilk filmleri olduğu için Onların önünü açacak Bir süreçte olduğunu Düşünüyorum Onun için de ayrıca seviniyorum yani. Evet film aynı zamanda iki dilli bir film Yani Hı -hı. hem Türkçe hem Kürtçe Ve zannediyorum Menderes Samancılar da bu film için Baya Kürtçe çalışmış <gülüyor> Ama çok inandırıcı Evet hani Şimdi daha önce ben teklifi götürmeden önce şeyi izlemiştim. Bir Hiner Salem'in bir filminde oynamış. Kürtçe oynamış tamamen Menderes abi. Ondan sonra ben Kürtçe bilmiyorum. İşte birkaç kişiye sordum yani nasıl acaba Kürtçesi diye. Onlar da iyi dediler. Ama yine de biz yani tamam dedikten sonra bir iki ay falan Kürtçe özel ders aldık. İkimiz beraber aldık ben de aldım. Ondan sonra Menderes abi ikinci ayın sonunda dedi ki Ben alacağımı aldım dedi. Bundan sonrasını ezberden hallediriz kıvançcım rahat ol dedi. Ben de tamam abi dedim. Ee, sonraki ama başladıktan sonra ben de böyle bir hani bir kitap vardı böyle. Ee, onu da bitireyim dedim. Böyle bir, bir kur, e, Kürtçe öğrenmiş oldum. Biraz anlıyorum diyebilirim şu anda. Ee, o konu yani filmde tabii ki Kürtçe konuşmayabilirlerdi. Yani birçok işte inşaat işçisi ya da işte klişe Kürt temsilinde olduğu gibi aksanlı bir Türkçe konuşuyor konuşabilirlerdi. Bu kolay işin kolayydı Fakat e, o konuda filmin bir kısmının Kürtçe olması e, filmin gerçeklik duygusu için benim için önemliydi. Onun için bunu da biraz ısrar ettim. İşte Mendes abi de bu şekilde bir çalışma yaptık. Mesela Musab kendisi gitti bir enstitüde e, bir kur ya da iki kur yine eğitim aldı dille ilgili. Zaten dile de yatkın. Bir de e, yani aslında Mendes abi de Musab da Kürtler Fakat kendi ana dillerini konuşmuyorlar ve böylelikle işin Kürtçe kısmını da şey yapmış olduk, oyuncularla çalışmış olduk ve hani ben şunu söylüyorum hep hani bu filmdeki Kürtçe ve Kürtlük meselesi üzerinden. Yani bizim film Kürt meselesi üzerine bir film değil, bizim film Kürtlerin de meselesi olan sınıf meselesi üzerine bir film. Dolayısıyla hani ana eksenimi buradan kaybetmek istemedim. Bir kimlik üzerine bir film olsun istemedim. Ee, orası benim için önemliydi. Çünkü mesela ben bu filmi Türkiye'de çekiyorum. Ve Türkiye'deki inşaat işlerinin önemli kısmı Kürt. Ee, onun için onlar üzerinden anlattım. Ama mesela İtalya'da çekseydim belki onlar işte göçmen işçiler olacaktı. Hı hı. Sicilyalı olacaktı belki. Ee, işte İran'da çekseydim Kürt şey Türk olacaktı. ...atıyorum Hindistan'da çeksem belki Nepal'li ...olacak diye. Çünkü dünyanın birçok yerinde e, ...benzer bir sistem ...işliyor. Yani bir tek bizde olan bir şey değil. Dolayısıyla da filmi anlatırken de ...bizimle ilgili olan kısmıyla sınırlamak ...istemedim. Hı. Biraz daha ...geneli açılmak istedik. Aslında o şantiyedeki çok kültürlülüğü ve çeşitliliği de çok güzel gösteriyor film. Yani hani bir taraftan tabii ki çok sayıda Kürt işçi var... ...ve onlar da kendi aralarını Kürtçe konuşuyorlar. Bunu hani biz real hayattan da biliyoruz yani. Bir inşaatın yanına geçin, gidin, dolaşın. Hani pek çok dil duyuluyor hani o da var. Bir de son dönemde gelen göçmen işçiler var. Bu Uygur Türkleri galiba. Onlar var, Özbekler var. Özbekler var, var Suriyeliler, Suriyeliler var. Suriyeliler var falan hani... Onlar da var mesela filmde. Ee, hepsi bir arada. Suriyeliler yok o Suriyeli zaman. Suriyeli yok, Suriyeli yok o zaman çok fazla şey değil ama o zaman daha çok Özbek Özbekler, işte. var. evet o taraftan gelmişler. Bir de hani başlarındaki usta da Karadenizli. Hmm, hmm. Ee, O da aslında bence hani herkesin kafasında böyle çok klasik bir Karadenizli hani inşaat arasında da böyle bir ilişki vardır hani yıllara dayanan. Ama yani illa hani Karadenizler müteahhit olacak diye bir şey yok. Hani sektörün her alanında yer aldıklarını ve çalıştıklarını Hı -hı. görüyoruz. Hı -hı. Orada da böyle bir aracı durumda hem Hı. yüklenici e, işçilerin başında ama onun üstünde de patronlar var. Bir taraftan hem onlara hesap verme hem... Ödeme alma çabası ve bütün o şantiyeyi yönetme ve kısa zamanda işi bitirme. Evet. Dolayısıyla pek çok şeyden taviz verme. Başta da güvenlik tabii ki. İşte zaten taşeron sistemin de özü bu. Yani birisi alıyor işi o başka birini devrediyor. O alan kişi işi parçalara bölüp parçaları devrediyor. O devrettiği kişi mesela bizim filmdeki Resul gibi bir karakter. O da işçileri buluyor ve örneğin işte... ...götürü usulü dedikleri bir sistemle çalışıyor. Ve işte işi üç ayda bitirirse... E, ...atıyorum on bin lira kazanmış oluyor. Ama dört ayda bitirirse zarara girmiş oluyor. Dolayısıyla da işleri daha... ...o işi daha hızlı bitirmek zorunda kalıyor. Ve hani işçi ölümlerine de en çok... E, ...bu anlamda bakabiliriz. Yani işin hız... ...üretim baskısı denilen şey... ...hızlı bitirilmesi hmm. gerektiği. E, dolayısıyla o da ölümlere... Ya da güvensiz bir, güvenliksiz bir çalışma ortamına yol açıyor. Ee, ama hani yani özellikle resul karakterin Karadeniz'de oluşu, işte diğerlerinin Kürt'ü oluşu ya da bir başörtülü bir kızın oluşu. Yani benim açımdan şey değildi. İşte bunlarda böyle çeşitlilikler. Bu da böyle oluversin, bu da buradan böyle bir değişiklik olsun falan gibi yapılmış şeyler değildi. Ben hani o gerçekliği öyle görüyorum yani çünkü bir iç giyinme ağzasına gitseniz gerçekten oradaki kızların çalışanlarının çoğu başörtülük kızlar yani böyle bir realite var ya da işte inşaatların. Hangi semtte gideceğinize bağlı olarak. Evet ama, ama yani tabii birçok böyle ama dışarı semtlerinde daha çok tabii. başörtülük kızlar çalışıyor ve hatta benim gözlemim şudur hepsinin de kapısında işte eleman aranıyor yazıyor. Yani çünkü o gelen kişi belki bir ay çalışıp dayanamıyor gidiyor başka biri geliyor falan gibi. Yani dolayısıyla aslında bütün karakterlerin kendi sınıfsal pozisyonlarıyla ilişkilendirmek filmde. Ama kendi ait oldukları kimlik, kimliğe de hani onu da çok es geçmeden, onu da belli ölçüde vererek hikayeyi kurmaya çalıştım. Ve biraz da işte bu realite üzerinden gitmek istedim. Evet yani o hakikaten çok başka türlü bir sahicilik katıyor filme. O o, o çok önemli. Yani kısa biz. ...bir süre önce yapılmış hani pek çok başka filmle karşılaştırınca... ...hani bu insanlar niye Kürtçe konuşmuyorlar ki? Yani bir taraftan Kürtçe konuşma ve konuşmama üzerine konuşma ama Türkçe konuşmaya... ...hani devam ettiklerinde o sahicilik çok ciddi zedeleniyor. Ee, ve e, hikayenin içine girmek de zorlaşıyor Hı. aslında... Evet. Ee, o yüzden hani oyuncuların hepsi e, birbirinden e, iyi performanslar sergiliyorlar ama karakterler de çok ilginç yazılmış. Mesela Yusuf karakteri hakikaten çok ilginç bir karakter. Bence filmin böyle katalizörü gibi de bir karakter. Çünkü bir taraftan e, amcası İbrahim'in hani kanatları altında büyümüş hani ondan iş öğrenmiş hani bir, bir anlamda. Ama İbrahim'den çok farklı, çok farklı hayalleri, çok farklı arzuları var. Şantiye içerisinde de diğer işçiler arasında daha farklı bir yerde duruyor. Resul'e daha yakın, patronlara daha yakın bir yerde. Çünkü aslında illeride Resul gibi olmak istiyor. Yani kendi işini sahip olmak istiyor, yükselmek istiyor. Hani emekçi kimliğinden ziyade e, daha hani iş veren ya da iş üstlenen tarafına geçmek gibi e, daha yeni Türkiye'ye dair hayalleri var. Şimdi <gülüyor> yani senaryo yazarken şöyle bir şey vardı. E şimdi İbrahim karakterinin yazgısı aslında daha başından belli, filmin başından belli. Onun için çok üzülüyoruz. Fakat onun yani senaryo şeyi açısından, tekniği açısından filmi ilerletmekten ziyade filmin duygusunu oluşturma gibi bir işlevi var. Fakat Yusuf aslında filmi ilerleten bir dinamo gibi çalışıyor. Ve hani Yusuf'u oluştururken de çeşitli gözlemlerim vardı. İşte i̇nşaat işçilerinin tabii ki. Ya bir şekilde yükselmek istiyor, daha iyi koşullarda yaşamak istiyor. Böyle tanıdığım kişiler de vardı, sonra arkadaş olduk. Yani aslında istediği şey kötü bir şey değil. Yani bir iyi bir, iyi koşullarda yaşamak istiyor. Öyle bir evde yaşamak istiyor. Ne bileyim, kız arkadaşıyla iyi bir hayat yaşamak istiyor. İşte düşüp ölmek istemiyor filan. Dolayısıyla bunlar çok insani istekler. Ancak Yusuf karakterinin temel açmazı şurada bence. Şimdi ona verilmiş sahte bir umut var. Ve o da onun peşine tutunmuş, kendini aslında mevcut gerçeklikten, kendi gerçekliğinden soyutlamış ve o o sahte geleceğe, o sahte umuda tutunmuş bir karakter. Hatta filmin bir yerinde işte insanın hayalleri olmasa, kafasında resimler olmasa bu hayatın bir anlamı yok diyor. Öyle görüyor yani hayatı. Fakat hani benim filmde onu konumlandırdığım nokta biraz yani belki bunun da yüzleşmesi filmin finaline doğru. Bu meseleyle yüzleşmesi Hı. üzerinden bir şeydi. Ve gerçekten de filmin katalizörü gibi bütün karakterlerle ilişki içinde olan ve kendi özgün tarafları da olan. örneğinse küpe takması. Böyle insanları tanıştım mesela. Hani ben, ben de bu filmi hazırlarken bu arada kendi zihnimdeki inşaat işçisi imajını da yenilemiş oldum. Çünkü gerçekten insanlar öyle düşünüyor. Yani hala atıyorum 10 yıl önceki gibi. Yani ...böyle sersefil durumda olduklarını falan düşünüyorlar... ...hayır sersefil durumda değiller... Ee, ...örneğin bu kadar inşaat var... Işte ...burada bir, bir sürü çalışan, ustalaşan insan var... ...yani ustaların... E, ...ustalaşan insanların... ...yevmiyeleri artabiliyor... ...ya da kendi işini alırsa... ...işte daha çok para kazanmaya, büyümeye başlıyor bu sefer... ...yükselmeye başlıyor... ...dolayısıyla bu büyük sektörün içinde... ...artık biraz da yükselmiş yani... ...ve Yusuf da biraz... ...benim için bunların bir anlatısıydı... İçinde hem... ...kötüyü hem de iyiyi belli ölçülerde barındıran bir karakterdi. Evet yani o açıdan hani filmin içerisinde de çok kilit bir rolü var. Bir de tabii aslında filmin hikayesinin başlangıcına yol açan olayla da paralellik kurarak... ...filmin içerisinde hani bir işçinin kaza sonucu ölümü de önemli bir kırılma noktası oluşturuyor anlatı içerisinde. Bununla alakalı... ...hem genel olarak aslında reel hayatta var olan işte kaza... ...bir kere kaza tanımlaması baş başına hani sorumlu bir tanım. Hani iş kazası mı yoksa bile bile bütün bu almadığımız önlemlerden dolayı... ...farklı sebeplerde ölen insanların ölümünden ne kadar sorumluyuz meselesini açıyor. Bir de yine o dönemde galiba... Sonrasında da olan pek çok bu, bu tarzda e, şantiyelerdeki ölümler sonrasında bir de bir kamp parası falan gibi şeyler çok medyada konuşuldu sonuçta. E, film bir noktada onlara da değiniyor. Yani o da işin başka bir ahlaki ve etik boyutunu açıyor aslında. İnsan hayatı e, parası olarak nasıl ölçülebilir? E, ve bununla alakalı da hukuki sistemi de e, sömüren e, işverenler. Evet. Hmm. Yani mesela bana film neyle ilgili diye sorduklarında tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersem insanlık onuru diyorum. Yani bu film insanlık onuru hakkında yapılmış bir film. Çünkü tam da kan parası meselesi, işte ailelere imzalatılan feragat nameler, sözleşmeler bunlar insanlık onuruna çok aykırı durumlar. Dolayısıyla biraz bunu açık etmekti bu filmdeki amacım. Çünkü bunlar çok fazla oluyor. Yani bir sürü duyduğumuz işçi ölümlerinde bu işte haberler duyuluyor ve işte bir şekilde bunun üstünün ceza davasını kapatmak için şirket gidip aileye bir para teklif ediyor filan ve bu yani gerçekten beni ilk baştan itibaren o filmin final sahnesi baştan beri aklımda olan bir sahneydi. o Orası önemliydi ve yani hem kan parası işte meselesi hem de ailelerin bu yaşadığı zorluk filan. Yani film çok oraya gitmiyor. Ee, ama işte şeyin ölümüyle birlikte o işçinin ölümüyle birlikte o mesele filmde tartışılmaya başlıyor. Ee, ve yani bu işte burada kaza değil de iş cinayeti denmesinin de aslında politik olarak arkasında şöyle bir şey var. Yani kaza e, olacağını tahmin etmediğiniz bir şeydir. Ama olacağını bile bile bir şey yapmıyorsanız ve o oluyorsa O zaman orada bir kasıt vardır. Ve o kasta atfen hukuki olarak bunu artık iş, bunlar cinayettir deniyor. Ee, mesela bu vesileyle şeyi e, tavsiye edebilirim herkese. İsmail Saymaz'ın Fıtrat kitabını. Orada çok güzel derdi toplu anlatmış meseleleri. Yani o nasıl da bile bile geldiğini ölümün işte Marmara Park'ın AVM'sinde, o çadır yangınında işte ondan sonra... Güllükteki e, atık su arıtma tesisinin e, bodrumundaki gaz zehirlenmesinde ya da e, torunlar inşaatta buralarda nasıl bile bile geldiğini ölümün Hı -hı. ve birçok yerde gerçekten hani mesele şu önlenebilir bir şey bu. Belki de çok düşük e, ücretleri önlenebilecek ama oradaki insanın yani baştaki patronun o kadar umurunda değil ki oradaki işçi o kadar e, basit bir şey olarak görüyor ki insan hayatını. Ben şöyle bakıyor yani bu böyle bu sistem böyle işler bir şey olursa ben bu işi kapatırım diye bakıyor. İşte böyle bakmayaca, bakmayacağı en azından devletin buradaki denetleme şeyini çok daha üst düzeye çıkaracağı bir bir şey olması gerekiyor ki bu insanların hayatının bu kadar ucuz olmadığı anlaşılır bir Yoksa siz bunu bu şekilde bıraktığınız müddetçe bir şekilde aslında kuzuyu kurda emanet etmiş oluyorsunuz. Ve yani şu anda birçok büyük işte inşaatlar, madenler, metal sektörü, işte tersaneler bir sürü yerde. Ee, yani bunlar hep bir sorun ve insanlar şey diye bakıyor yani. Nasıl olsa bir şekilde üstünü kapatırım diye bakıyor. Ee, onun için hani biz de e, yani bu üstünü kapattığınız insanın hayatı bakın böyle bir şey hı hı. demek istedik bu filmde yani. Evet programımızın sonuna da yaklaşıyoruz yavaş yavaş ama esas e, gösterimlerden bahsetmek istiyorum. Biz şu anda burada bu güzel sohbeti yaparken bir taraftan Beyoğlu Sineması'nda aslında seyirciler filmi izliyorlar. Filmin çıkışında da sizi bekliyor olacaklar evet. soru cevap için. Ama kimse üzülmesin yani şu anda sinemada olmayan bizi dinleyenler için diyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde daha e, yine soru cevaplı, ekipli... E, ...gösterimler olacak. Bir de ben tabii şeyi merak ediyorum... ...bütün bu süreci beraber... ...hani belki tanıştığınız... E, ...şantiyedeki işçiler ve ustalar... ...arasında filmi izleyenler... ...oldu mu? Oldu. E, onlardan geri dönüşler mesela, nasıl? Mesela işte işçiler... ...izleyen ve çok işçi şey dedi. Yani... ...tam olarak böyle bir şey bunu yaşıyoruz. Tam bunu anlatmışsınız. Hatta daha da beterini yaşıyoruz. E, onun için çok güzel anlatmışsınız... ...diyen oldu. Ee, ve mesela bir tane Bir formen geldi Şey dedi yani filmi izlerken ben kendimden Utandım filan dedi ee, Şey yani bunun gibi Özellikle şeylerden inşaat Uğraşanlardan Genellikle olumlu tepkiler alıyoruz şimdiye kadar Bundan sonra işte daha bugün Vizyona girdik aslında Bundan sonra işte ben bütün olduğum katıldığım Şeylerde söyleşilerde de Ulaşmaya çalışacağım O insanlara ayrıca da İşte Disk e, Türk İş gibi e, sendikalarla işçilere yönelik şeyler örgütlemeye çalışıyoruz. Seanslar örgütlemeye Hı -hı. çalışıyoruz. Bunu becerebilirsek yani sadece işte Disk'in düzenlediği ve sadece işçilere yönelik bir seans. E, bunu yapmaya çalışacağız. Onun haricinde de işte 2 Aralık bugünden itibaren vizyona girdik. Başka sinemayla. E, ve işte 17 salonda gireceğiz. Bunların bazıları özel gösterimler şeklinde olacak. Bizim... Sosyal medya hesaplarımızdan babamın kanatlarından ve başka sinemadan bu yönetmen katılımlı şeyleri <gülüyor> ve seansları takip edebilirler. <gülüyor> i̇lk hafta önemli onu söylemek isterim. İlk hafta isterim. sonu özellikle. İlk hafta sonu önemli çünkü ilk hafta sonu eğer salonlar dolu geçerse biraz daha şansımız olabilir belki uzun kalmak açısından. Biz o konuyu hep uyarıyoruz burada dinleyicilerimize evet. hemen gidip izliyoruz <gülüyor> Evet o yani seans bilgilerini bu arada hani tam Hı -hı. seans girmediğimiz için her salonda işte İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya şehirleri var vizyona girdiğimiz Hı -hı. şu anda. Burada farklı sinemalarda yani şey yapabilirler dediğim gibi başka sinemadan seans saatlerini Hı -hı. öğrenip çünkü atıyorum mesela film bazen işte yedide gösteriliyor ama işte yani dokuzda evet. giderseniz bulamıyorsunuz falan gibi yani biraz daha böyle önden hem başka sinemaya bakıp hem bizim sistemizi şey sistemiz ve şeyden e, sosyal medyadan takip ederlerse daha sağlıklı olur. Evet bu arada hani Eğitimsen destekli bir gala da oldu. Evet. Orada da çok iyi bir katılım vardı. Bundan sonraki ilk şey ne zaman olacak bir araya geldiğiniz? Şimdi göstereyim. Eğitimsen bu akşam yedi buçukta bir seans kapattı. Şu anda hani oranın biletleri satılmış durumda. Onun haricinde önümüzdeki süreçte farklı farklı zamanlarda toplu olarak gelecekler. E, TUMOP pazartesi günü Rex'te bir seans kapattı. E, onun haricinde yarın benim için önemli bir gösterim var. Yarın saat beş buçuktaki gösterimde Beyoğlu sinemasında e, cumartesi günü e, Adalet Arayan işçi aileleri gelecek. Yaklaşık yetmiş kişi. Ve onlarla beraber izleyeceğiz filmi. Ve çıkışında da bir söyleşi yapacağız. E, gerçekten merak ediyorum onların görüşlerini. E, çünkü o, yani biraz da onlarla Hem dert olduğumuzu anlatmaya çalışan bir filmdi bu. Onun için o söyleşiyi merakla bekliyorum. Başka başka söyleşiler de var. Onları takip edebilirler başka sinemadan. Yönetmen katılımlı olanları. Çok teşekkür ediyoruz Kıvante Sezer. Hem film için hem de konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Açık Radyo'yu severek takip ediyoruz. Seyircilerinize selamlar gönderiyorum. Çok teşekkürler. Babamın kanatları bugün itibariyle vizyonda. Şimdi Nana adlı parçayı dinliyoruz. Din elä, dinele dinele, dinele, dinele, dinele, dinele, dinele, elä, din elä, din elä, din elä, din elä, din elä. de hot väg och namn, namn, namn. Än sen jag blir Bajar Topluluğu Babamın Kanatları filmi için e, seslendirdi. E, Kıvanç Ezer'le e, filmi konuştuk uzun uzun. E, haftanın diğer filmlerine e, kısaca hemen isimlerini söyleyeyim. E, babamın Kanatları Dışında Müttefik, Karanlıklar Ülkesi, Kan Savaşları, Görümce, Mavi Bisiklet, Sevdam Gözlerinde Kaldı. Ve Kahraman Ördek bu hafta itibariyle ayrıca vizyona giriyorlar. Kümes filmi ise e, tek bir salonda ikinci kez gösterime girdi bugün itibariyle. Onu da belirtmiş olalım. Böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Ancak e, veda etmeden önce geçtiğimiz hafta e, içerisinde kaybettiğimiz iki e, önemli ismi anmadan geçemeyeceğim. E, bundan daha iki hafta önce programını yapmış olduğumuz... E, Mithat Alam Sinemayı Seven Adam kitabının e, hemen sonrasında Mithat Alam'ı kaybettik. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nin kurucusu e, aynı zamanda e, ve e, aynı... ...iki hafta önceki programımıza podcast olarak da ulaşabilirsiniz... ...Açık Radyo'nun sayfası üzerinden... Ee, ...iki gün sonra ise e, Erdal Tosun'u kaybettik... ...ünlü sinema tiyatro e, oyuncusu ve dizi oyuncusu... ...o da bir trafik kazasında çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Her ikisini de almış olalım programımızı kapatırken. Bu haftaki program destekçilerimiz Zeynep ve Barış Mula'a da çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. Sinefil.